14ü lema iki makamdır, birinci makamı iki suaalin cevabıdır. Biz mihisübhane Waymin şey in lla Hüsse bir hobi Hamdi Esem aleyküm ve rahmeullahi o Beketuhu. Aziz Sıddık kardeşim Refet Bey Sevr ve huuta dair sorduğun sualin bazı risalelerde cevabı vardır. O nevi suallere göre cevap 24ncü sözün üçüncü dalında 12 asıl nam ile, 12 kaide-i mühimme beyan edilmiştir. O kaideler ehadis-i nebeviyeye dair muhtelif tevilata dair birer mehenkdirler ve ehadiise gelen evhamı defedecek mühim esaslardır. Ma teseff, şimdilik sünnhattan başka ilmi mesail ile iştigalime mani bazı haller var. Onun için sualinize göre cevap veremiyorum. Eğer sünna hatı kalbiye olsa bil mecburiye meşgul oluyorum bazen suallere, sünühat tevafuk ettiği için cevap verilir, gücenmeyiniz. Onun için her bir sualinize layıkınca cevap veremiyorum. Haydi bu defaki sualinize kısa bir cevap vereyim. Bu defaki sualinizde diyorsunuz ki, hocalar diyorlar, arz, öküz ve balık üstünde duruyor. Halbuki arz, muallakta bir yıldız gibi gezdiğini coğrafya görüyor, ne öküz var ve ne de balık. El cevap, İbn Abbas radıyallahu anh gibi zatlara isnad edilen sahih bir rivayet var ki Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan sormuşlar Dünya ne üstündedir? ferman etmiş Ale't-sevri bel hut. Bir rivayette bir defa Ale't-sevri demiş, diğer defa da Alel-hut demiştir. Muhaddislerin bir kısmı İsrailiyyattan alınma ve eskiden beri nakledilen hurafevari hikayelere bu hadisi tatbik etmişler. Hususen, beni İsrail alimlerinin Müslüman olanlarından bir kısmı, Kütüb-ü Sâbıkada Sevr ve Hud hakkında gördükleri hikayeleri, hadise tatbik edip, hadisin manâsını acip bir tarza çevirmişler. Şimdilik, bu sualinize dair gayet mücmel üç esas ve üç vecih söylenecek. Birinci esas, Benî İsrail ulemasının bir kısmı Müslüman olduktan sonra, eski malumatları dahi onlarla beraber Müslüman olmuş, İslamiyete mal olmuş. Halbuki o eski malumatılarında yanlışlar var. O yanlışlar elbette onlara aittir, İslamiyete ait değildir. İkinci esas, teşbih ve temsiller havastan avama geçtikçe, yani ilmin elinden cehlin eline düştükçe, mürur zamanla hakikat telakki edilir. Mesela, küçüklüğümde kamer tutuldu. Ben valideme dedim, neden ay böyle oldu? Dedi yılan yutmuş. Dedim, daha görünüyor. Dedi, yukarıda yılanlar cam gibi olup, içlerinde bulunan şeyi gösterirler. Bu çocukluk hatırasını çok zaman tahattür ediyordum. Ve deridim ki, bu kadar hakikatsiz bir hurafe, validem gibi ciddi zatların lisanında nasıl geziyor, diye düşünürdüm. Tâ felekiyat fennini mütala ettiğim vakit, gördüm ki, validem gibi öyle diyenler, bir teşbihi hakikat telakki etmişler. Çünkü, Derecât-ı şemsiyenin medarı olan Mıntıka-tul-buruc tabir ettikleri daireyi azîme, menazili kameriyenin medarı bulunan maili kamer dairesi birbiri üstüne geçmekle o iki daire her biri iki kavis şeklini vermiş. O iki kavise, Ferakiyun uleması latif bir teşbih ile büyük iki yılan namı olan Tinnîneyn namını vermişler. İşte o iki dairenin tekaatû noktasına baş manasına res diğerine kuyruk manasına Zenep demişler. Kamer rese ve Şems Zenebe geldiği vakit felekiyun ıstılahınca haylulete arzı vuku bulur. Yani küreyi arz tam ikisinin ortasına düşer. O vakit Kamer hasf olur. Sabık teşbihle Kamer tünninin ağzına girdi denilir. İşte bu ulvi ve ilmi teşbih avamın nisanına girdikçe müruru zamanla Kameri yutacak koca bir yılan şeklini almış. İşte Sevr ve Hut namı ile iki büyük melek, bir teşbih-i latifi kutsî ile ve manidar bir işaretle Sevr ve Hut namı ile tesmiye edilmişler. Kutsî ulvî lisanını büvvetten umumun lisanına girdikçe o teşbih hakikata inkılap etmiş, adeta gayet büyük bir öküz ve dehşetli bir balık suretini almışlar. Üçüncü esas. Nasıl ki Kur'an'ın müteşabihatı var, gayet derin meseleleri temsilat ile ve teşbihatla avama ders veriyor. Öyle de, hadisin müteşâbihatı var, gayet derin hakikatları, menus teşbihatla ifade eder. Mesela bir iki risalede beyan ettiğimiz gibi, bir vakit huzur-u nebevîde gayet derin bir gürültü işitildi. Ferman etti ki, yetmiş senedir yuvarlanıp, bu dakikada cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür. Birkaç dakika sonra birisi geldi, dedi yetmiş yaşındaki meşhur münafık öldü. Rasûl-ü Ekrem'ın gayet belî temsilinin hakikatını ilan etti. Senin sualin cevabına şimdilik üç vecih söylenecek. Hamele-i arş ve semavat denilen melaikenin birinin ismi Nesir ve diğerinin ismi Sevr olarak, dört melaikeyi, Cenabı ı Hak arş ve semavata, saltanat rububiyetine nezaret etmek için tayin ettiği gibi, Semavatın bir küçük kardeşi ve seyyârelerin bir arkadaşı olan Küre-i Arz'a dahi iki melek, nazır ve hamele olarak tayin etmiştir. O meleklerin birinin ismi Sevr ve diğerinin ismi Hud'tur ve o nâm vermesinin sırrı şudur ki, Arz iki kısımdır. Biri su, biri toprak. Su kısmını şenlendiren balıktır, toprak kısmını şenlendiren, insanların medarı hayatı olan ziraat, öküz iledir ve öküzün omuzundadır. Küreyi arz'a müekkel iki melek hem kumandan hem nazır olduklarından elbette balık tayfesine ve öküz nev'ine bir ciheti münasebetleri bulunmak lazımdır. Belki vel ilmu indallah o iki meleğin alemi melekût ve alemi misalde sevr ve hut suretinde temsilleri var. Haşiye: Evet, küreyi arz bahri muhiti havai'de bir sefine-i rabbaniye ve nas hadisle âhiretin bir mezraası, yani fidanlık tarlası olduğundan, o camit ve şuursuz büyük gemiyi o denizde, emri i intizam ile, hikmet ile yüzdüren, kaptanlık eden melaikeye, hud-namı ve o tarlaya izni i İlahî nezaret eden melaikeye, sevr ismi ne kadar yakıştığı zahirdir. İşte bu münasebete ve o nezarete işareten, Ve küre arzın o iki mühim nevi mahlukatına ima-en, lisan-ı mu'cizül beyan-ı nebevi, el-ardu aleth-sevrü vel-hud demiş. Gayet derin ve geniş bir sayfe kadar meseleleri havi olan bir hakikatı, gayet güzel ve kısa bir tek cümle ile ifade etmiş. İkinci vecih, mesela, nasıl ki denilse, bu devlet ve saltanat hangi şey üzerinde duruyor? Cevabında, Ale vel kalem denilir. Yani, Asker kılıncının şecaatine, kuvvetine ve memur kaleminin dirayetine ve adaletine istinat eder. Öyle de küey arz madem zihatın meskenidir ve zihatın kumandanları da insandır ve insanın ehli sevahil kısmının kısmı ağzamının medarıtı ayüşleri balıktır ve ehli Sevahil olmayan kısmının medarıtı ayüşleri ziraatle öküzün omuzundadır ve mühim bir medarı ticareti de balıktır. Elbette devlet seyf ve kalem üstünde durduğu gibi kürey arz da öküz ve balık üstünde duruyor denilir. Zira ne vakit öküz çalışmazsa ve balık milyon yumurtayı birden doğurmazsa o vakit insan yaşayamaz. Hayat sukut eder. Halık-ı hakîm de arzı harab eder. İşte Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam gayet mucizane ve gayet ulvi ve gayet hikmetli bir cevap ile El arzü ale's-sevr ve'l-hût demiş nev-i insani'nin hayatı, ne kadar cins hayvaninin hayvanînin hayatıyla alakadar olduğuna dair, geniş bir hakikatı iki kelime ile ders vermiş. Üçüncü vecih, eski kozmografya nazarında güneş gezer. Güneşin her 30 derecesini bir burç tabir etmişler. O burçlardaki yıldızların aralarında birbirine rapt farazi hatlar çekilse, bir tek vaziyet hasıl olduğu vakit, bazı esed yani arslan suretini Bazı terazi manasına olarak Mizan suretini, bazı öküz manasına Sevr suretini, bazı balık manasına Hut suretini göstermişler. O münasebete binaen, o burçlara o isimler verilmiş. Şu asrın kozmoğrafyası nazarında ise güneş gezmiyor. O burçlar boş ve muattal ve işsiz kalmışlar. Güneşin bedeline küreyi arz geziyor. Öyleyse o boş, işsiz burçlar ve yukarıdaki muattal daireler yerine yerde arzın medarı senevisinde küçük mikyasta o daireleri teşkil etmek gerektir. Şu halde buruci semaviye arzın medarı senevisinde temessül edecek ve o halde küreyi arz her ayda buruci semaviyenin birinin gölgesinde ve misalindedir. Güya arzın medarı senevisi bir ayna hükmünde olarak semavi burçlar onda temessül ediyor. İşte bu vech ile Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam sâbıkan zikrettiğimiz gibi bir defa aleth-sevr, bir defa alel-hûd demiş. Evet, mucizül beyan olan lisan-ı nübüvvete yakışır bir tarzda, gayet derin ve çok asır sonra anlaşılacak bir hakikate işareten, bir defa aleth-sevr demiş. Çünkü küre arz o sualin zamanında, sevr-i burcunun misalindeydi. Bir ay sonra yine sorulmuş, alel demiş. Çünkü o vakit küre arz Hut burcunun gölgesindeymiş. İşte istikbalde anlaşılacak bu ulvi hakikate işareten eden ve kürey arzın vazifesindeki hareketine ve seyahatına imaen ve semavi burçlar güneş itibariyle muattal ve misafirsiz olduklarına ve hakiki işleyen burçlar ise kürey arzın medarı senevisinde bulunduğuna ve o burçlarda vazife gören ve seyahat eden kürey arz olduğuna remzen Alethrev vel Hut demiştir. Vallahu a'lemu bis-sawab. Bazı kütüb-ü İslâmiyede sevr ve huta dair acip ve harici akıl hikayeler, ya İsrailiyattır veya temsilattır veya bazı muhaddislerin tebilatıdır ki, bazı dikkatsizler tarafından hadis zannedilerek, Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'a isnad edilmiş. رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّسِينَا اَوْ اَخْطَعْنَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَك۪يمُ İkinci sual, Ali Aba hakkındadır. Kardeşim, Ali Aba hakkındaki cevapsız kalan sualinizin çok hikmetlerinden, yalnız bir tek hikmeti söylenecek. Şöyle ki, Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, giydiği mübarek abasını, Hazret-i Ali radıyallahu anh ve hazret Fatıma radıyallahu anh'a, ve Hazreti Hasan ve Hüseyin'in radıyallahu anhuma üstlerine örtmesi ve onlara bu suretle li yuzhib ankumur ricze ehlel beyti ve yutahirukum tadhira ayetiyle dua etmesinin esrarı ve hikmetleri var. Sırlarından bahsetmeyeceğiz. Yalnız vazifeyi risalete taalluk eden bir hikmeti şudur ki Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam gayb aşına ve istikbal-i nazar-ı nübüvvetle 30-40 sene sonra Sahabeler ve tabiîînler içinde mühim fitneler olup kan döküleceğini görmüş. İçinde en mümtaz şahsiyetler abası altında olan o üç şahsiyet olduğunu müşahede etmiş. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh ümmet nazarında tathiir ve tebriye etmek ve Hazreti Hüseyin'i radıyallahu anh taziye ve teselli etmek ve Hazreti Hasan'ı radıyallahu anh tebrik etmek Ve musalaha ile mühim bir fitneyi kaldırmakla şerefini ve ümmete azim faidesini ilan etmek ve Hazreti Fatıma'nın zürriyetinin tahir ve müşerref olacağını ve Ehlibeyt unvanı ailesine layık olacaklarını ilan etmek için o dört şahsa kendi ile beraber Hamse-i Ale Aba unvanını bahşeden o abayı örtmüştür. Evet, Çendan Hazreti Ali radıyallahu an halifi bil hak idi. Fakat, dökülen kanlar çok ehemmiyetli olduğundan, ümmet nazarında tebriyesi ve beraeti, vazifi i risalet hasebiyle ehemmiyetli olduğundan, Rasûl-i vesselam o suretle onu tebriye ediyor. Onu tenkit ve tahdiye ve tadlil eden haricileri ve Emevilerin mütecaviz taraftarlarını sükûta davet ediyor. Evet, hariciler ve Emevilerin müfrit taraftarları, Hazreti Ali radıyallahu an hakkındaki tefritleri ve tadlilleri ve Hazreti Hüseyin'in radıyallahu an gayet feci ciğersuz hadisesiyle Şiiaların ifratları ve bid'aları ve şeyheinden teberrileri ehli İslam'a çok zararlı düşmüştür. İşte bu aba ve dua ile Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali radıyallahu an ve Hazreti Hüseyin'i radıyallahu mesuliyetten ve ittihamdan, ve ümmetini onlar hakkında suizandan zannından kurtardığı gibi Hazreti Hasan'ı radıyallahu anh, yaptığı musaleha ile ümmete ettiği iyiliğini vazifeyi risalet noktasında tebrik ediyor ve Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anha zürriyetinin nesli mübareki alemi İslam'da Ehlibeyt unvanını alarak ali bir şeref kazanacaklarını ve Hazreti Fatıma radıyallahu anha İnni u'izüha bike ve'dürriyetaha min eşşeytanir diyen Hazret-i Meryem'in validesi gibi, zürriyetçe çok müşerref olacağını ilan ediyor. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihittayyibînettahilînel ebrâr ve alâ ashabihil mücahidînel mükremînel ekhiyâr. Amin. İkinci makam. Bismillahirrahmanirrahîm'in binler esrarından 6 sırrına dairdir. İhtar. Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru, sönük aklıma uzaktan göründü. Onu, kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim. Ve yirmi-otuz kadar sırlar ile, o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat ma'a teessüf şimdilik o arzuma tam muvaffak olamadım, 20-30’dan 5-6’ya indi. Ey insan dediğim vakit, nefsimi murad ediyorum. Bu ders, kendi nefsime has iken, ruhan benimle münasebettar, ve nefs-i nefsimden daha hüşyar zatlara belki medarı istifade olur niyetiyle 14. lemanın ikinci makamı olarak müdakkik kardeşlerimin tasviplerine havale ediyorum. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delilden ziyade zevken hazırdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet ya eyyuhel melâe inni ulqiya ileyye kitâbun kerîm. İnnehu min Süleymâne <gülüyor> ve innehu bismillâhirrahmânirrahîm. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat sımasında, arz sımasında ve insan sımasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke rububiyet var. Biri kainatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanüt, teanuk tecavübden tezahüreden sikke-i kübra-i uluhiyyettir ki, Bismillah ona bakıyor. Küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüb, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahüreden sikke-i kübra-i rahmaniyettir ki, Bismillahirrahman ona bakıyor. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i rafet ve dekay-i şefkat ve şuâat-ı merhameti ilahiyeden tezahür eden sikkey-i ulya-i rahimiyettir ki er Errahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sahibi alemde bir satırın nurani teşkil eden üç sikkey-i hadiyetin kutsî unvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alemin nüsay-ı musagarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. İkinci sır Kur'an'ı mucizül beyan, hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde uculu boğmamak için daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani mesela nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor, mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için, gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan, güneşin zatını unutturmamak için, her bir parlak şey de güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Ve her parlak şey, kendi kabiliyetince, güneşin cilve-i zâtisiyle beraber ziyası, harareti gibi hâsalarını gösteriyor ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seb'a gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Öyle de velillah'il meselül a'la temsilde hata olmasın. Ehadiyet ve samediyet-i ilahiye her bir şeyde hususan zihayette hususan insanın mahiyet aynesinde bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi, vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi mevcudat ile alakadar her bir ismi, bütün mevcudatı ihata ediyor. İşte vahidiyet içinde ukulü boğmamak ve kalpler zat ı akdesi unutmamak için, daima vahidiyetteki sikke-i ehadiyeti nazara veriyor ki, o sikkenin üç mühim okudesini iraye eden, Bismillahirrahmanirrahimdir. Üçüncü sır Şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bil bedâhe yine rahmettir ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bil bedâhe yine rahmettir ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan bil bedâhe rahmettir ve bu hadsiz fezâyı ve boş ve hali âlemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bil rahmettir. Ve bu fânî insanı ebede namzet eden ve ezelî ve ebedi bir zata muhatab ve dost yapan bilbedâhe rahmettir. Ey insan! Madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve mededkâr bir hakikat-ı mahbubedir, Bismillahirrahmanirrahîm de o hakikata yapış, ve vahşeti mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul ve o sultana ezel ve ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle ve şefaatîyle ve şüaatîyle o sultana muhatap ve halil ve dost ol evet kainatın envaını hikmet dairesinde insanın etrafında toplayıp bütün hajatına kemal-i intizam ve inayet ile koşturmak Bilbedâhe iki haletten birisidir. Ya kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muavenetine koşuyor. Bu ise 100 derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı intac ediyor. Ya insan gibi bir aciz-i mutlakta en kuvvetli bir sultanı mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor ve yahut bu kainatın perdesi arkasında bir kadir mutlakın ilmiyle bu muavenet oluyor demek kainatın envaı insanı tanıyor değil belki insanı bilen ve tanıyan merhamet eden bir zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir ey insan aklını başına al hiç mümkün müdür ki bütün enval mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran Ve senin hacetlerine lebbeyk dedirten zat-ı zülcelal seni bilmesin tanımasın görmesin madem seni biliyor rahmetiyle bildiğini bildiriyor sen de onu bil hürmetle bildiğini bildir ve kat'iyen anla ki senin gibi zayıf-ı mutlak aciz-i mutlak fakir-i mutlak fani küçük bir mahlûka bu koca kainatı musahhar etmek ve onun imdadına göndermek elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tazammun eden, hakikat rahmettir. Elbette böyle bir rahmet, senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve sâfî bir hürmet ister. İşte o hâlis şükrün ve o sâfî hürmetin tercümanı ve unvanı olan Bismillahirrahmanirrahîmî de. O rahmetin vüsûlüne vesile ve o rahmanın dergâhında şefaatçi yap. Evet, rahmetin vücudu ve tahakkuku, güneş kadar zahirdir. Çünki, Nasıl merkezi bir nakış her taraftan gelen atkı ve iplerin intizamından ve vaziyetlerinden hasıl oluyor. Öyle de bu kainatın daire-i kübrasında binbir ismi ilahinin cilvesinden uzanan nurani atkılar kainat simasında öyle bir sikkey rahmet içinde bir Hâtem-i Rahîmiyeti ve bir nakşi şefkati dokuyor ve öyle bir Hâtem-i nesce diyor ki güneşten daha parlak kendini akıllara gösteriyor. Evet, şems ve kameri, anaasır ve meadini, nebatat ve hayvanatı bir nakş-ı azamın atkı ipleri gibi o binbir isimlerin şualları ile tanzim eden ve hayata hadim eden ve nebati ve hayvani olan umum validelerin gayet şirin ve fedakârane şefkatleriyle şefkatini gösteren ve zevil hayatı hayatı insaniyeye musahhar eden ve ondan rububiyet ilahiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı azamını ve insanın ehemmiyetini gösteren ve en parlak rahmetini izhar eden o Rahman-ı elbette kendi istinâ-i mutlakına karşı, rahmetini ihtiyacı mutlak içindeki zîhayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Ey insan! Eğer insan isen, Bismillahirrahmanirrahîm de o şefaatçiyi bul. Evet, ruh-i zeminde 400 bin muhtelif ayrı ayrı nebatatın ve hayvanatın taifelerini Hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, vakti vaktine kemali intizam ile hikmet ve inayet ile terbiye ve idare eden ve kürey-arzın simasında Hatem-i Ahadiyeti vaz eden bilbedâhe belki bilmüşahade rahmettir ve o rahmetin vücudu bu kürey-arzın simasındaki mevcudatın vücutları kadar kat'i olduğu gibi o mevcudat adedince tahakkukunun delilleri var. Evet, zeminin yüzünde öyle bir hatemi rahmet ve sikkey-i ahadiyet bulunduğu gibi, insanın mahiyet-i maneviyesinin sımasında dahi öyle bir sikkey-i rahmet vardır ki, küre i arz sımasındaki sikkey-i merhamet ve kainat sımasındaki sikkey-i uzmay rahmetten daha aşağı değil. Adeta binbir ismin cilvesinin bir noktayı mihrakiyesi hükmünde bir camiyeti var. Ey insan, hiç mümkün müdür ki Sana bu sîmâyı veren ve o sîmâda böyle bir sikke rahmeti ve bir hâtem-i ehâdiyeti vaz eden zat. seni başıboş bıraksın, sana ehemmiyet vermesin, senin harekâtına dikkat etmesin, sana müteveccüh olan bütün kainatı abes yapsın, hilkat şeceresini, meyvesi çürük, bozuk, ehemmiyetsiz bir ağaç yapsın. Hem hiçbir cihetle şüphe kabul etmeyen ve hiçbir vecihle noksaniyeti olmayan, Güneş gibi zahir olan rahmetini ve ziya gibi görünen hikmetini inkar ettirsin haşa Ey insan bil ki o rahmetin arşına yetişmek için bir miraç var O miraç ise Bismillahirrahmanirrahim'dir ve bu miraç ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamak istersen Kur'an-ı mucizül beyan'ın 114 surelerinin başlarına ve hem bütün mübarek kitapların ibtidalarına ve umum mübarek işlerin mebdelerine bak Ve besmelenin azameti kadrine en kat'i bir hüccet şudur ki İmam-ı Şafii gibi çok büyük müçtehitler demişler. Besmele tek bir ayet olduğu halde Kur'an'da 114 defa nazil olmuştur. Dördüncü sır: Hadsiz kesret içinde vahidiyet tecellisi. Hitabı "İyyake na'budu" demekle herkese kafi gelmiyor. Fikir dağılıyor. Mecmuundaki vahdet arkasında zat-ı ehadiyeti edip İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn dema kürey arz-ı bir kalp bulunmak lazım geliyor. Ve bu sırra binaen cüz'iyette zahir bir surette sikk-i ehadiyeti gösterdiği gibi her bir nevi de sikk-i ehadiyeti göstermek ve zât-ı ehadiyi mülaahaza ettirmek için Hâtem-i Rahmâniyet içinde bir sikk-i ehadiyeti gösteriyor. Tâ külfetsiz herkes her mertebede İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn deyip Doğrudan doğruya Zat-ı Akdese hitap ederek müteveccih olsun. İşte Kur'an-ı Hakim bu sırr-ı azimi ifade içindir ki, kainatın daire-i azamından mesela semavat ve arzın hilkatinden bahsettiği vakit birden en küçük bir daireden ve en dakik bir cüz'iden bahseder ta ki zahir bir surette Hatemi Ehadiyeti göstersin. Mesela Hilkatı semavat ve arzdan bahsi içinde hilkatı insandan ve insanın sesinden ve simasındaki dekaiki nimet ve hikmetten bahis açar ta ki fikir dağılmasın, kalp boğulmasın, ruh mabudunu doğrudan doğruya bulsun. Mesela ve min ayatihi halqu's semawati ve'l ardı bihtilaf elsenetikum ve elvanikum ayeti mezkur hakikati mucizane bir surette gösteriyor. Evet Hadsiz mahlukatta ve nihayetsiz bir kesrette vahdet sikkeleri mütedahil daireler gibi en büyüğünden en küçük sikkiye kadar envâı ve mertebeleri vardır. Fakat o vahdet ne kadar olsa yine kesret içinde bir vahdettir. Hakiki hitabı tam temin edemiyor. Onun için vahdet arkasında ehadiyet sikkesi bulunmak lazımdır ta ki kesreti hatıra getirmesin. Doğrudan doğruya Zat-ı Akdese karşı kalbe yol açsın. Hem sikki hadiyete nazarları çevirmek ve kalpleri celbetmek için o sikki hadiyet üstünde gayet cazibedar bir nakış ve gayet parlak bir nur ve gayet şirin bir halavet ve gayet sevimli bir cemal ve gayet kuvvetli bir hakikat olan rahmet sikkesini ve rahimiyet hatemini koymuştur. Evet, o rahmetin kuvvetidir ki zişûr'un nazarlarını celbeder, kendine çeker ve ehadiyet sikkesine isal eder ve zât-ı ehadiyeyi mülahaza ettirir ve ondan اِيَّاكَ نَعْبُدُ ve نَسْتَعِينَ de hakiki hitaba mazhar eder. İşte Bismillahirrahmanirrahîm, Fatiha'nın fihristesi ve Kur'an'ın mücmel bir hülasası olduğu cihetle, bu mezkür sır-razîmin ünvanı ve tercümanı olmuş. Bu ünvanı eline alan, rahmetin tabakatında gezebilir ve bu tercümanı konuşturan, esrar-ı rahmeti öğrenir, ve envar rahimiyeti ve şefkati görür. 5. sır. Bir hadis-i şerifte varid olmuş ki: İnna Allaha halakal insane ala sureti'r Rahman. Erkema kal. Bu hadis-i şerifi bir kısım ehli tarikat akaid-i imaniye münasip düşmeyen acib bir tarzda tefsir etmişler. Hatta onlardan bir kısım ehli aşk insanın sima-i manevisine bir sureti Rahman nazarıyla bakmışlar. Ehli tarikatın bir kısmı ekserinde sekir ve ehli aşkın çoğunda istirak ve iltibas olduğundan hakikate muhalif telakkilerinde belki mazurdurlar fakat aklı başında olanlar fikren onların esası akaide münafi olan manalarını kabul edemez etse hata eder evet bütün kainatı bir saray bir ev gibi muntazam idare eden ve yıldızları zerreler gibi hikmetli ve kolay çeviren ve gezdiren ve zerratı muntazam memurlar gibi istihdam eden Zât-ı Akdes-i şeriki, naziri, zıddı, niddi olmadığı gibi, leyse kemithlihi şey'un ve huve semî'ul basîr sırrıyla sureti, misli, misali, şebihi dahi olamaz. Fakat, ve lehu'l-methelü'l-a'lâ fissemâvâti vel ardı ve huve'l-azîzü'l-hakîm sırrıyla, mesel ve temsil ile şuunatına ve sıfat ve esmasına bakılır. Demek mesel ve temsil şuunat noktayı nazarında vardır. Şu mezkür hadis-i şerifin çok maksadından birisi şudur ki insan İsmi Rahman'ı tamamiyle gösterir bir surettedir. Evet, sabıkan beyan ettiğimiz gibi kainatın simasında 1001 ismin şualarından tezahür eden İsmi Rahman göründüğü gibi zemin yüzünün simasında rububiyyet-i mutlakay ilahiyenin hadsiz cilveleriyle tezahür eden İsmi Rahman gösterildiği gibi İnsanın sureti camiasında küçük bir mikyasta, zeminin siması ve kainatın siması gibi yine o ismi Rahman'ın cilve-i etemmini gösterir demektir. Hem işarettir ki Zat-ı Rahman-ı Rahim'in delilleri ve ayneleri olan zihayat ve insan gibi mazharlar o kadar o Zat-ı Vacibü'l-Vücuda delaletleri kat'i ve bazı ve zahirdir ki Güneşin timsalini ve aksini tutan parlak bir ayna parlaklığına ve delaletin vuzuhuna işareten, o ayna güneştir denildiği gibi insanda sureti Rahman var vuzuhu delaletine ve kemal-i münasebetine işareten denilmiş ve denilir ve ehli vahdetül vücudun mutedil kısmı la mevcude illahu bu sırra binaen bu delaletin vuzuhuna ve bu münasebetin kemaline bir unvan olarak demişler Allahumma ya Rahman ya Rahim bi hak bismillahir Rahmanir Rahim irhamna kama yaliku bi rahimiyyatika wa fahimna asrar bismillahir Rahmanir Rahim kama yaliku bi rahmaniyyatika amin 6. sır Ey hadsiz acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan biçare insan rahmet ne kadar kıymetli bir vesile ve ne makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki, O rahmet öyle bir Sultan-ı Zülcelale vesiledir ki yıldızlarla zerrat beraber olarak kemale intizam ve itaatle beraber ordusunda hizmet ediyorlar ve o Zat-ı Zülcelal'in ve o Sultan-ı ezel ve ebedin istinai zatisi var ve istinai mutlak içindedir. Hiçbir cihetle kainata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir ganiy-i alal Ve bütün kainat tahtı emir ve iradesinde ve heybet ve azameti altında nihayet itaatte celaline karşı tezellüldedir. İşte rahmet seni ey insan o müstani alal-ı trak'ın ve sultana sermedinin huzuruna çıkarır ve ona dost yapar ve ona muhatap eder ve sevgili bir ad vaziyetini verir. Fakat nasıl sen güneşe yetişemiyorsun? Çok uzaksın, hiçbir cihetle yanaşamıyorsun fakat güneşin ziyası, güneşin aksini, cilvesini senin âyinin vasıtasıyla senin eline verir. Öyle de, o zât-ı akdese ve o şems ezel ve ebede biz çendan nihayetsiz uzağız, yanaşamayız. Fakat onun ziyâ rahmeti, onu bize yakın ediyor. İşte ey insan! Bu rahmeti bulan, ebedî tükenmez bir hazine nur buluyor. O hazine bulmasının çaresi rahmetin en parlak bir misali ve mümessili ve o rahmetin en veli bir lisanı ve dellâlı olan ve rahmetenlil lil alemin unvanı ile Kur'an'da tesmiye edilen Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetidir ve tebaîyetidir ve bu rahmetenlil lil alemin olan rahmeti mücessemeye vesile ise salavattır evet salavatın manası rahmettir ve o zât hayat mücessem rahmete rahmet duası olan salavat ise o rahmeten lil aleminin vusulüne vesiledir. Öyleyse sen salavatı kendine o rahmeten lil alemine ulaşmak için vesile yap ve o zâtı da rahmeti rahmana vesile ittihaz et. Umum ümmetin rahmeten lil alemin olan Aleyhissalatu vesselam hakkında hadsiz bir kesret ile rahmet manasıyla salavat getirmeleri rahmet ne kadar kıymettar bir hediyeyi ilahiye ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu parlak bir surette ispat eder El Hasıl Hazine-i Rahmetin en kıymettar pırlantası ve kapıcısı Zat-ı Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam olduğu gibi en birinci anahtarı dahi Bismillahirrahmanirrahim'dir ve en kolay bir anahtarı da salavattır Allahumme bi hakka esrarı Bismillahirrahmanirrahim salli ve selim ala men erseltehu rahmeten alemin كما يليق برحمتك وبحرمتك وعلى آله واصحابه اجمعين وارحمنا رحمة تونينا بها عن رحمة من سواك من خلقك امين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم